Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nestaînuhu ve ve ve Men ve men Ve ve ve Fe inne hadisi kitabullah ve hayral heliyye haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri mühtesatuhâ ve kullu mühtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fînâr. <gülüyor> Tefsir dersimizde Meryem suresinin 73. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenler iman edenlere İki topluluktan hangisinin makamı daha iyi, meclisi daha güzeldir dediler. İbn Abbas radıyallahu anh, bu ayette geçen makama kelimesi menzil, mev, ev demektir dedi. Nediyya ise meclis yani oturulan, toplantı yapılan meclis demektir dedi. Mücahit Rahimullah dedi ki Kureyşler bunu kendileri ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı için söylüyorlardı. Katade Rahimullah şöyle dedi. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabının hayatlarının zorlu ve bakımsız olduğunu görüyorlardı. Bu yüzden şirkehli ayette de işittiğiniz gibi hangimizin meclisi daha güzel dediler. Evet, şirkehli kalabalıkları, imkanları bakımından kendi oturdukları, toplandıkları, toplantı yaptıkları ortamlar ile Allah Resulü ve vesselam'ın etrafında zayıf köle onlar nazarında ayak takımı görülen kimselerin iman etmiş olması sebebiyle işte bizim meclisimiz daha saygın, bizim toplantılarımız daha üstün diyerek böyle dediler diyor. Allah Azze ve Celle buna haber veriyor. 74. Onlardan önce de eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helak ettik. İbn Abbas radiyallahu anh'a erriyu kelimesi görünüş demektir, el-esafu kelimesi ise eşya demektir demiştir. Yani daha önce de nice topluluklar vardı ki onlara daha fazla imkanlar verilmiş. Fakat onlar iman etmemeleri, şirk koşmaları, Allah Azze ve Celle'ye isyan etmeleri sebebiyle helak olmuşlardı. Dolayısıyla dünyada verilen imkanlar ile böbürlenmek akılkarı değildir. 75 de ki, kim sapıklıkta ise çok merhametli olan Allah ona mühlet versin. Nihayet kendilerine azap veya kıyamet olarak vaad olunan şeyi gördükleri zaman konumu daha kötü ve askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Mücahit Rahimallah dedi ki, kim sapıklıkta ise Allah onu isyankarlığı ve azgınlığı içerisinde bıraksın demektir ayetin anlamı. Evet, sapıklıkta olana Allah Azze ve Celle böylece dünyada mühlet verir, imkan verir. Bu onların ancak azabının artılmasından sebep olur. Onların ahirette hayırdan yana bir alacakları olmaz. Bilakis azaba uğrarlar. İşte o zamanda e, gerek görünüm bakımından, gerek e, eşyalar bakımından, sahip olunan imkanlar bakımından, asker bakımından, topluluk, kalabalık bakımından kimin daha zayıf, kimin daha kötü durumda olduğu asıl o zaman e, belli olacak buyuruyor Allah Azze ve Celle. 76- Allah doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. Kalıcı olan salih ameller Rabbinin nezdinde hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de akıbetçe daha iyidir. Evet burada imanın arttığına da açık bir delalet vardır. Ve yezidullahu lezinehtedev ifadesi yani Allah iman edenlerin hidayet üzere olanların hidayetlerini artırır. Yani kalıcı salih ameller demektir. Bunun açıklaması Numan bin Beşir radıyallahu şöyle geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Dikkat edin. Benden sonra yalan söyleyen ve zulmeden yöneticiler olacaktır. Kim onların yalanlarını tasdik eder ve zulümlerinde onlara yardım ederse benden değildir. Ben de ondan değilim. Kim onların yalanlarını tasdiklemez ve zulümlerinde yardım etmezse işte o bendendir ve ben de ondanım. Dikkat edin. Müslüman'ın kanı kefaretidir. Bilmiş olun ki, Subhanallah, Allah noksanlardan münezzehtir zikri. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur zikri. La ilahe illallah, Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur zikri. Ve Allahu Ekber, Allah en büyüktür demek, kalıcı olan salih amellerdir. Evet, e, bu hadis mütevatir yollarla gelmiştir, sabit olmuştur. E, Kabe Nucer Radyalent'ten. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'da e, Habbab bin Eret radiyallahu ve başka sahabilerden sabit olmuştur. Bukhar ve müslimin şartlarına göre sahih bir isnatla da gelmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra zulmeden yöneticilerin geleceğini yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden yöneticilerin olacağını bildirmiştir. Kab bin Ucre radiyallahu anh'dan gelen e, bir lafzında Taberani'nin rivayet ettiği lafzında onlar, bu yöneticiler minberler üzerinde konuştukları zaman kendilerine hikmet verilecek. Yani hikmetli, güzel sözler konuşacaklar e, dine uygun, hayra e, yönetici sözler konuşacaklar. Fakat minberden indikleri zaman kendilerinden bu alınacak ve kalpleri e, leşten bile daha kokuşmuş bir haldedir. İşte kim onların yalanlarını tasdikler ve zulümlerinde onlara yardım ederse, o benden değildir, ben de ondan değilim, o havza gelemez. Kim de onların yalanlarını tasdiklemez ve zulümlerine yardım etmezse ben ondanım o da bendendir bu havzuma gelebilir gelecektir e, buyuruyor. Bu işte dünyada Allah azze ve Celle isyanlarına rağmen işte yeryüzünde taşkınlık yapmalarına rağmen Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmelerine Allah'ın yasalarını kulları için e, tayin ettiği hükümleri, yani hüküm sahibi oldukları zaman insanlar arasında nasıl hükmedeceklerini Allah Azze ve Celle kitaplarında, indirdiği kitaplarında, gönderdiği peygamberlerle ilettiği risaletlerinde bildirmiştir. İşte bu peygamberlerin getirdiği vahyin yolundan yüz çeviren ve bununla birlikte yönetimde söz sahibi olan bu gibi idarecilerin gördüğümüz zaman kendisinden sonra da geleceğini bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve tarih boyunca bu olmuştur. Zulmeden yöneticiler gelmiştir ve halen de e, gelmekte, kıyamet gününe kadar da e, bu böyle devam edecek. Bunları işte e, yalanlarından tasdiklemeyin, zulümlerinde yardım etmeyin uyarısı var. Yöneticilere karşı tavırlar konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan pek çok e, hadisler gelmiştir. Yani zulmeden yöneticiler olacak, Allah'ın dirile hükmetmeyen. Yani zulmeden insanların hukukları konusunda zulmeden yani hak sahibinden hakkı alan hak sahibi olmayanlara veren hak sahibi olmayanları e, layık olmadığı makamlara getiren bunun gibi yöneticiler olacak. Bunlara sabretmemizi emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E, sırtına vurup malını alsa bile dinle ve itaat et emri gelmiştir. Yani senin malına dünya ile ilgili dünyalıklarınla ilgili bir şeyde sana zulmederlerse mesela bizim e, muhatap olduğumuz sistem işte Cumhuriyet dönemi, daha öncesinde Osmanlı'da da vardı, ondan öncesinde de vardı buna benzer zulüm içeren e, durumlar o zamanlarda vardı mesela şu anki e, sistemde Müslüman'dan vergi alınıyor yani Müslüman'dan vergi alması hükümetin bu caiz değil, yani kafirden zimmiler dediğimiz Hristiyan ve Yahudi gibi Müslümanların boyunduru altında, Müslümanların Müslüman devletin koruması altında yaşayan gayrimüslimlerden alınması gereken verginin aynısını Müslümandan da alıyor. Ekmenden alıyor, suyundan alıyor, elektrinden alıyor, her şeyinden vergi alıyor. Malımızı alıyorlar yani. Senin malını alıyor, senden vergi kesiyor, aldığın maaştan vergi kesiyor, işte sigortadan, şundan bundan, her şeyden. Bu vergiyi alıyor, bu vergiyle işte memuruna, polisine, jandarmasına, şuna buna maaş veriyor. Ve bu maaşlı bizim memurumuz olan kimseler işte devlet dairelerinde, okullarda, askeri kuruluşlarda veya emniyet kuruluşlarında Müslümanların aleyhine bir takım işlerde yapıyorlar. Bu sebeple Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyir radıyallahu anh'a'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle zalim yöneticilerin yönetimlerinde polis, jandarma gibi güvenlik güçlerinde görev almasın. Mekkas olmasın yani vergi memuru olmasın, ee, arif olmasın yani halk temsilcisi, milletvekili bu görevleri kesinlikle almasın diye Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam nasihat yapmış, uyarsını yapmıştır. Çünkü bu görevler Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bahsetti bu görevler, bu zulüm çarklarının ana dişlileri gibi yani vergiyle ile işte milletvekilleri kanun yapıyor. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla kan yapıyorlar. Bu işlerde e, zulme alet oluyorlar. Polisleri, jandarması da emniyet güçleri olarak, askeri güçler de bu zulüm sisteminin e, ayakta tutan kuvvetleri oluyor. Dolayısıyla buralarda Müslümanların Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerin görev almamasını, onlara destek olmamasını, yardımcı olmamasını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, uyarmış, tavsiye etmiş, bundan yasaklamıştır. Şimdi bazılarının çıkıp da bir de oy kullanmaya cevaz verdiklerini görüyorsunuz. ona şahit oluyorsunuz. Bırakın cevaz vermeyi vaciptir diyen, bunu imandan sayan, oy kullanmayanın imandan şüphe eden minberlerden hikmet konuşup minberden inince kendisinden bu hikmet alınıp kalpleri cifeden, leşten bile daha kokuşmuş hatipleri görüyoruz. Yani bu sistemlerin en büyük yardımcıları. Bunlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde büyük bir tehdit veriyor. Yani onlar benden değil, ben de onlardan de değilim. Onlar benden beridir, benden uzaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Müslümanın, demek ki zalim yöneticiler iş başına geldiği zaman, birincisi onların zulmü hangi konudadır? Senin dünyalığın konusunda, yani senden vergi alır veya senin malına el koyar, zulmeder, zorla alır, hakkın, hakkı olmayan şeyleri senden alır, böyle bir durumda sabredin diyor. Yani bunlara karşı ayaklanmayı yasaklıyor. Başka bir hadiste işte namaz kıldıkları sürece, namazı ikame ettikleri sürece e, sakın ayaklanmayın diyor. Diğer bir rivayette, Ubade bin Samit Radyovan'tan gelen rivayette işte aleyhinizde kayırmacılıklar, haksızlıklar yapı yapıldığı zaman... Bu yöneticilere, o biat edilen esaslar içerisinde bunu sayıyor. Aleyhinizde haksızlıklar, kayırmacılıklar yapıldığı zaman e, diye bu böyle bir şey yapılsa bile yine de dinleyip itaat etmek üzere, yöneticilere ayaklanmamak üzere biat ettik diyor. Orada bir kayıt koşuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ancak küfrü bevah görmeniz hali müstesnadır. Küfrü bevah, hakkında ihtilaf edilmeyen, küfür oluşunda apaçık olan şey demek. Yani böyle apaçık bir küfür söz konusu olursa o zaman ayaklanmaya bir cevaz söz konusu. Yani nedir? Yönetici o kadar azgınında ileri gidiyor ki ben artık İslam'ı terk ettim, ben Hristiyan olmaya karar verdim diyor. Veya artık İslam'ı terk ettim, ben Yahudi olmaya karar verdim. Veya hatta daha başka İslam'dan çıkışı ifade eden, apaçık İslam'ı terk etmeyi ifade eden bir küfür işlediği zaman hali müstesnadır. Böyle bir şey olduğu zaman da ikinci bir kayıt devreye geliyor. Müslümanların ona ayaklandıkları takdirde zararları daha fazla olmamalı. Yani şimdi düşün ki bunun ordusu var. Yani asker bunun elinde, polis bunun elinde, güvenlik güçleri onun elinde, silah imkanlar onun elinde. Sen işte Allah'a iman eden, Allah'a birleyen bir topluluk olarak azınlıksın. Sen nasıl ayaklanabilirsin? Ayaklanırsan ne olur? O gücüyle seni derdest eder. Yani sıç zarara gidiren sen olursun. Bunu değil. İslam bunu emretmez. Nitekim daha önce anlatmıştık Yecüc mevcut kıssasıyla ilgili olarak. Allah'ın Resulü İsa Aleyhisselam yeryüzüne e, nuzul ettiği zaman Yecüc ve mevcut her tepede boşanırcasına istila edecekler yeryüzünü. Yani kafir bir topluluk Yecüc ve mevcut. E, o zaman da İsa Aleyhisselam ve onunla beraber olan müminler, iman edenler dağlara Sığınacaklar diyor. Ve Allah'tan yardım isteyecekler. Yani burada bazı kimseler bir kahramanlık duygusuyla şöyle bir şey teklif edebiliyorlar. Yani yönetici kafir olursa, yani bizim sayımız az da olsa, silahımız az da olsa, biz çarpışalım, elimizden gelen yapalım, ölürsek zaten şehit oluruz. Mesele böyle değil demek ki. Ee, İsa Aleyhisselam ve onunla beraber bulunan müminler bunu yapabilirler diye cüce meclise karşı ama o böyle yapmıyor. Geri çekiliyorlar, dağlara sığınıyorlar. Çünkü e, öylesine bir kalabalık bir topluluk ki onlara üstün gelmeleri imkansız. Böyle bir durumda Allah'tan yardım isteyip kevni bir takım yardımın gelmesini e, sağlıyor. Buna vesile oluyor. Allah Azze ve Celle de negaf denilen kurtçukları bunlara musallat ederek Yecüc ve mevcut boyunlarından girerek onları helak edecek diye bildiriliyor hadislerde. Bunun gibi Evet birinci nokta dedik ki dünyamızda hukuksuzluk yapmaları. Yani kul haklarını ihlal etmeleri. Yani sen sakallısın diye devlet dairelerini almıyor. Çalıştırmıyor. Sana maaş vermiyor. Yani misal. E bu bir zulüm. Ama öbür taraftan fasık, belki de inançsız. Bırakın bu inançsız derken devlet memurluğundan da bahsetmiyorum. İmam. İnançsız imam. Ateist imam. Yani ben profesyonel olarak imamlığımı yapıyorum diyor adam ve bu adam diyanetten maaş alıyor. Açık açık söylüyor. Yani ben Allah'a da inanmıyorum diyor. Bu adam bu devlet sisteminde görev yapabilir. Yani bu kanunlara göre yapabilir. Hiçbir mani yok. Ve adam yapıyor görevini maaş alıyor. Yani bunun gibi bir sürü e, hukuksuzluklar söz konusu. Yani layi olan insanlar ise o göreve getirilmez. İmamlardan birisi işte sünnete ittiba etse Peygamber ve Vesselam'ın sünnetine göre işte namazı kıldırayım. Müezzin işte Peygamber ve Vesselam'ın tarif ettiği şekilde namaz vakitlerine riayet edeyim de ezanı öyle okuyayım dese bunu görevinde durdurmuyorlar. Direkt açığa alıyorlar. Veya bir Alevi köyüne veriyorlar. Bunun gibi şeyler yaptırıyorlar. Sindirme politikasıyla. Veya pasif görevlere getiriyorlar. Ya da işte duyuyorsunuz adam hakkı söylüyor. Hakkında soruşturma başlatıyorlar. Yani bunun gibi bir sürü şeyler oluyor. Bunlar dünyayla ilgili meseleler. Yani dünya dünyevi haklarımızı vermeyen yöneticiler. İkinci bir kısmı yöneticilerin zulmüyle ilgili olan, ikinci bir kısmı dinle ilgili olanlardır. Dinle ilgili konularda bu yöneticilerde itaat emredilmiyor. Bilakis Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Benden sonra üzerinize öyle yöneticiler gelecek ki bunlar sünnetleri öldürecekler, bidatleri ihya edecekler. Yani bidatlerle amel edecekler. Sünnetleri de öldürecekler. Şöyle şöyle zulüm yapacaklar. Yani dinle ilgili olan meselelerden bahsediyor burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlara yetişirsem ne yapayım? Allah'ın Resulü diyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Diyor. diyor ki ey Ummi Abd'in oğlu, yani ne yapacağını bana mı soruyorsun? Yani böyle bir konuda dinlemek de yoktur, itaat de yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani dinle ilgili senin ibadetini değiştirici, orucunu, namazını, haccını ne bileyim bunun gibi mesela kıl, kılık kıyafetine karışırsa, kadınların mesela yüzünü açmaya kalkışırsa, tesettürü iptal etmeye kalkışırsa bu konularda itaat yoktur. Bu konularda ölüm pahasına e, Allah'ın dininde sebat etmek söz konusudur. Yani bu konularda e, taviz vermek, bunlara itaat etmek söz konusu değil. E bunlar şimdi dine karışıp, dine müdahale ediyorlarsa, kitabı sünneti değiştirip, tarif edip, şu anki mesela e, sarı komünist dediğimiz yöneticiler önceden komünizm kızıldır. Refah Partisi ile yeşil komünizm adını verdiler. Şimdi de sarı bir komünizm var. İkisinin ortasında ne yeşil ne kırmızı. Sarı. Sarı bir komünist yönetim var başımızda. Bunlar Dini de e, değiştirmeye kalkışıyor. Dine de müdahale ediyor. Hem demokrat geçiniyorlar hem dine müdahale etmeye kalkışıyorlar. Yani ne dini bırakıyorlar ne dünyayı bırakıyorlar. Bu gibi yöneticilerde işte din konusunda bunlara itaat yoktur. İtaat edilmez. Yani senin ibadetini işte devlet böyle ezanı bu vakitte okuyor. O zaman uyacaksın. İşte iftarı onlar ezan okuduğu zaman yapacaksın. Böyle bir şey yok. İşte namazı onlar nasıl camide kıldırıyorsa öyle kılacak. Hayır bunların arkasında namaz kılmak doğru değil. Yani diyanetin devletin resmi ideolojisinin şeyi yani Atatürk zamanında kurulan bir şey. Müslümanları hakiki dinden kitap ve sünnetten alıkoymak için devlete bağımlı, demokratik cumhuriyet sistemine bağımlı bir şekilde insanları uyutmak için kurulmuş bir sistem devlet sistemi yani. İslam'la bir alakası yok bu diyanetin. Bu, bu sebeple Diyanet'in, e, evet, hayvanlara merhamette isabet ettiklerini görürsünüz. Kitap ve sünnete isabet ederler. İşte bazı ufak tefek şeyler, meseleler, insanlar arasında hukukla ilgili bazı şeylerde Diyanet'in hak sözü söylediğini görürsünüz. Ama temel, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl gönderiliş sebebi olan tevhidle ilgili meselelerde Allah'ın birlenmesi, bunun için dostluk ve düşmanlık gözetilmesi, bir kere bunu dile getirmek bunlara göre, bu sisteme göre işte ötekileştirme, ayrımcılık, toplumda ayrım oluşturma. Bir kere insanların dünyada bulmuş gayesi bu ayrımdır. Allah'ın tarafında olmak ve şeytanın tarafında olmak. Bu ayrım üzerinedir. Yani insanlar bunun için yaratılmışlardır. İhtilaf etmeleri için yaratmıştır Allah Azze ve Celle. Hak üzerinde olanlarla batıl üzerinde olanların ihtilafı, ayrılığı. Dolayısıyla Müslümanın Dünyada bulunmuş gayesi Allah'a kulluğu ispat edip ortaya koyup Allah'a kulluk etmeyen, Allah'a isyan eden, Allah'a kulluktan yüz çevirenlere de düşmanlığını ortaya koyması üzerine kuruludur. Tevhidin en e, önemli şartlarından birisi budur. E, din konusunda onlara itaat edilmez. Bunları yaptılar diye de onlara ayaklanma tavsiye edilmiyor. Yani tam bir ortada bir duruş. Yani Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, daha önceki peygamberlerin örneklerini Allah Azze ve Celle kitabında anlatmıştır bize. Bize peygamberlerin yollarına, onların e, hayatta uyguladıkları siyaset neyse buna tabi olmak emrediliyor. Mesela Firavun gibi bir zalim, İsrailoğullarının başında zulmederken, e, Musa Aleyhisselam kendisine iman edenlerle beraber e, Firavun'a karşı ayaklanma yolunu değil de, Firavundan müsaade istiyor ki, bu iman edenlerle benim yolumu serbest bırak, biz çıkıp gideceğiz. Yani hicret etme yolunu. Baktı ki e, müminlerin ibadet etmelerine, Allah'a birlemelerine imkan yok. Bu imkan o topraklarda mümkün değil. Hicret etmek için müsaade istiyor ve onları alıp götürüyor bir gece vakti. Çıkıyorlar, ondan sonra e, Kur'an'da anlatılan bildiğiniz hadiseler gerçekleşiyor. Yani bizim burada demek ki dinimize ve dünyamıza bu tenli e, musallat olan yöneticiler olduğu zaman sabretmemiz dünyamız konusunda sabretmemiz malımızı aldıklarında sabretmemiz yani haksız vergileri şunları bunlar bunlar da sabretmemiz hapse attılar şunlar bunlar artık neyse yani dünyaya malımıza ve bedenimize gelen konularda. Bunu dinimiz için bir siper yapmamız. Ama asla dinden taviz vermememiz. Bununla birlikte bu sabrın manası onlara karşı ayaklanmamak. İnsanlar arasında özellikle kendisini İslam'a nispet eden, ben Müslümanım diyenler arasında hangi fırkadan, hangi gruptan olurlarsa olsunlar. Ben Müslümanım diyenlerin arasına kılıç girmemesi için, yani kan dökülme olaylarına girmemesi için azami Müslümanın tedbirli olması lazım. Bakın şuna dikkat edin. Hücurat Suresinin 9. Ayetinin nazil olmasına sebep olan olay Abdullah bin Ubey bin Selul'dür. Abdullah bin Ubey bin Selul'ü biliyorsunuz. Bu münafıkların en önde geleniydi. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam hakkında çirkin sözler söylemişti. Bunun üzerine Allah Resulü'nün huzurunda söylüyor bunu. Yani sen eşekten bile daha pis kokuyorsun gibi bunun gibi bir şey söyledi. Yani hakaret hamiz bir şey söylüyor. Bunun üzerine Müslümanlar Abdullah bin Ubey'i öldürmek istiyorlar. Yani bir harp çıkacak, harbede çıkacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna mani oluyor. Ve Allah Azze ve Celle Hucura Suresi 9. ayetini indiriyor. Bu ayette müminlerden iki taife birbiriyle vuruştuğu zaman diyor. O mümin değil, münafık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözettiği şey ise aynı olay İfk hadisesinde de olmuştu. Yani ifki sesi Ayşe radıyallahu anh'a iftirayı atan Abdullah bin Ubey bin Selul'dü. O zaman da Müslümanlar birbirine girecek gibi oldu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam o zaman da mani olmuştu. Çünkü burada düşünülen şey Abdullah bin Ubey bin Selulun kanı değil. Onu kavimlerinin lider olarak gören kabilesidir. Yani iki kabile birbirine girecek. Abdullah bin Ubey sebebiyle. Şimdi o bir münafık. Dolayısıyla o münafığın yanında savaşanlar da onun gibidir diyemiyorsun demek. Burada sahih imana ulaşması beklenen kimseler var. Onun kabilesinde. Yani münafıklardan veya imana yeni İslam'a yeni girmiş kimselerden, imanı henüz kalplerine inmemiş kimselerden imana ulaşması beklenen kimseler var. Böyle bir fitnenin, Müslümanlar arasında bir fitnenin böyle meydana gelerek bunun önüne geçmemesi için Allah Azze ve Celle de Hucurat Suresi 9. ayetini indirmiş ve bu ayette müminlerden iki tayfe ibaresini kullanmıştır Allah Azze ve Celle. Yani e, iman derslerinden hatırlarsanız mümin kelimesiyle Müslüman kelimesi ayrı olarak Yarada değil de müstakil olarak zikredildiği zaman birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Bir arada kullanılırsa mümin kalbi iman etmiş kimsedir. Kalp amellerinde imana ulaşmış kimsedir. Müslüman ise zahiren şeriata uyan kimsedir. Zahiren şeriata uymak demek, kelime-i şehadeti söylemek, ben Müslümanlardanım demek, bizim kıblemize yönelmek yani, kestiğimizi yemek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sayıyor. İşte zekat söz konusuysa, zekatını vermesi, yani zahiri namaz kılması, e, zahiri olarak bunları yerine getirmesidir. Zahiren bu şartlara uyan insanlara baktığımız zaman, bugün baktığımız zaman, işte bunların arasında rafiziler var, e, mutezileler var, suhiler var. Yani değişik fırkalardan kendisine Müslümanım diyen bir sürü topluluklar, fırkalar var. İşte böyle de olsa... Demek ki zahiren, dünya hükmü bakımında bunların hepsinin adı Müslümandır. Bunların birbirinin arasında e, kılıç girmesine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ümmetimin arasında kılıç girdi mi bir daha kalkmaz diyor. Şimdi burada iki tayfede veya daha fazla tayfede hepsi de La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyen tayfeler. Yani bir Rafizi ile savaşıyorsun. Rafizi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Bunun adına seninle savaşıyor. O kendi anladığı şeye göre sen Ehl-i Sünnet'sin. Sen de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsun. Bunun üzerine karşıdakile savaşıyorsun. Müslümanlar hep böyle birbiriyle savaşırken bütün güçlerini Eritiyorlar, bitiriyorlar. Sonra Amerikan gavurları, Yahudiler, Hristiyanlar kimlerse artık bu dış güçler geliyor ve senin topraklarında elini kolunu sallaya sallaya e, göstermelik cunta hükümetler kurarak senin yağını, balını, her şeyini sömürüyor. Ve bunu hep tetiklenmeye müsaittir. Son FETÖ dedikleri olay da böyle. Şimdi insanlar FETÖ ve onunla beraber olanlar tekfir ediyorlar. Neden tekfir ediyorlar? Dertleri din mi yani? FETÖ'nün, Fetullah Gülen'in acaba kitaba, sünneti, Allah Resulüne hakaretleri mi acaba? Onların dertleri bu muydu? Eğer buysa bu yeni çıkmadı ki. Bu yıllardır var. Bu yıllardır var yani. Ve siz bunlarla kol kolasınız. Yıllardır kol kolaydınız. Ama ne zaman dünya işlerinde ters düştüler, o zaman kafir oldu bunların adı. Kardeşim, FETÖ eğer bu hükümetin başına gelseydi, yani bu darbeyi yapsalardı, Galip gelselerdi neyle hükmedecekti? Sizin yaptığınızdan farkı ne olacaktı acaba? Siz acaba Allah'ın indirdiğiyle hükmediyorsunuz da onlar Allah'ın indirdiğini mi iptal edecekti? Amerikalar, Yahudiler, Masonlar artık kimlerse bu e, emperyalizmi e, elinde tutan sistemler sana ne kadar müsaade ediyorsa o kadarıyla hükmediyorsun. FETÖ'ye de aynısını yapacaktı, sana da aynısını yapacak. Yani onların borusunu hayır Fetullah çalmasın da ben çalayım bunun için mücadele verdiler insanlar bunun adına şehitlik dediler gazilik dediler falan dediler filan dediler ve dini alet ettiler Allah'ın ve Rasulü'nün reddettiği şeyleri sistemleri hakim kılmak için savaştılar bunun adına şehitlik dediler cihat dediler dinimizi kullandılar her iki tayfada böyle böyle ortamlarda işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri umumen ııı ee, kim olursa olsun, La ilaha illallah Muhammedun Resulullah diyen kendisine İslam'a nispet eden kimselere karşı kılıç çekmemek. O sana çekerse Adem'in öldürlen oğlu gibi ol diye tavsiye etmiştir Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Yani fitne çıktı, işte isyancı bir grup oluştu. Bunlar haksızlık, taşkınlık yapıyorlar ve La ilaha illallah diyenlere saldırıyorlar. Harci topluluklar gibi. Gel der seni evin ortasında yakalarlar, öldürmek istiyorlar. Sen kendini savun demiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O senin canına tasallut etmiş yani kast etmiş. Sen de ona işte bilmisil mukabele et demiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adem'in öldürülen oğlu gibi oluyor. İşte sabır bunları içeriyor. Ama sıradan adi bir hırsız olsa malını koruyan malı uğrunda öldürülen şehittir diyor. Namusu uğrunda öldürülen şehittir. Yani sıradan bir Tecavüz eden bir hırsız, adi bir suçlu olsa bu konuda sen malını savunmak için, namusunu savunmak için neyse onunla vuruşabilirsin. Burada bir izin var ama şu fitne ortamında buna izin vermiyor. Çünkü fitne ortamları insanların hak adına batılı savundukları. Yani hak diyerek Allah'ın ve Resulünün emri zannederek batıla sarıldıkları ortamlardır bu öyle kandırılmıştır. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kör ve sağırlar diye tarif ediyor. Yani anlayış onlardan alınmış, iptal edilmiş. O fitne anında böyledirler. İşte bu fitne anlarında e, alimleri dinlemeye özellikle tavsiye var. Çünkü alimler fitneyi daha gelmeden, yönelirken daha başlamadan hissederler ve insanlar uyarırlar. Fitne Meydana gelip çekip gittiğinde ise bunu herkes görür ki o zaman bunun kimseye bir faydası olmaz bir takım kanlara bulaşmıştır bir takım namuslara bulaşmıştır görüyorsunuz yani Suriye'de bu oldu Türkiye'de de işte FETÖ olayıyla oldu yani masum belki masum dediğimiz şu manada onlar tamamen masum suçsuz anlamında söylemiyorum ehli İslam olarak senin cana kıymaya hakkın yok bir Müslümanı senin bu şekilde öldürmeye hakkın yok Müslümanım diyen bir insanı böyle öldürme hakkın yok. Böyle iki tarafta bir sürü kanlara, mallara tasallut ettiler, haksızlıklara bulaştılar. Fitneler böyledir. Fitneler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada okuduğumuz tavsiyeleri gibi tavsiyelerine uyulmaması sebebiyle meydana geliyor. Yani fitnelerin sebebi insanların vahyin direktiflerine uymamalarıdır. Batıl yollar tutarlar. Sonra bu batıl yolları şeytan kendilerine süsler ve hak gibi gösterir. Ondan sonra demokrasi için savaşır. Yani İslam'ın küfür olarak reddettiği bir sistemi sanki İslam için savaşıyormuş gibi onun uğruna şehit olmak ister. Vesaire vesaire. Allah yolunda bunu yapmaz. Yani Allah yolunda cihada çağırılsa bunu yapmaz. Neden? Çünkü mesele aslında dünyadır. Fakat şeytan dünya için savaştığı, hükümet için, yönetim için savaştığı o şeyi kendisine din gibi gösterir. Arap baharı dedikleri olay böyle başlamıştır. Tunus'ta birisi Allah'ın kaderine isyan ederek kendisini yakmış ve bununla alevlenmiştir. Allah'ın takdirine isyan etmiştir. Bu adam, yani o kendisini yakan adam Allah'ın şeriatıyla hükmedilmiyor diye isyan etmedi ki. Ekmek bulamıyorum, su bulamıyorum diye isyan etti. Açım diye isyan etti. İnsanlar dünyaları konusunda sabredemeyince isyan ediyorlar. Dinleri konusunda değil. Dinler için olsa biraz yani haklık payı verirsin. Helal olsun falan dersin yani. Ama böyle değil yani. Derdi din olsa adam zaten dinini yaşayan birisi olur. Yani kendisi dini yaşamıyor ki. Hayatı, gavurların hayatı gibi. Müslümanlığı sadece ben Müslümanım demekten ibaret. Evet. Demek ki bu zulüm sistemlerini Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmeden, e, kim olursa olsun, yalanlarını desteklememek, tasdiklememek, zulümlerinde yardımcı olmamak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyetlerinden. 77. ayet, ayetlerimizi inkar eden ve muhakkak surette bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? Habbab bin Erat radiyallahu demircilik yapıyordum ve As bin Va'ilden bir alacağım vardı. As bin vail, müşrik. Yanına gidip bunu istediğimde bana Vallahi Muhammed'i inkar etmedikçe alacağını sana vermem dedi. Ben vallahi sen ölüp tekrar dirilsen de ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi inkar etmem dediğimde ben ölüp tekrar dirildiğim zaman malım ve çocuklarım olacak. O zaman sana alacağımı veririm dedi. Bunun üzerine bu ayet. Ve 77-80. ayete kadar nazil oldu. 78. O kaybı mı bildi yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Katade dedi ki ayetin anlamı takdim ettiği salih bir ameli mi var demektir. Yani tekrar dildiği zaman bu kadar güveniyor. Yani e, güvenli bir ameli mi var? <gülüyor> 79. Kesinlikle hayır. Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. 80. Onun söylediğine biz varis oluruz. Kendisi de bize yapayalnız gelir. Yani onun söylediği neydi? Malım ve çocuklarım diyor. Olacak diyor. Onlara biz varis oluruz. Yani o öldüğü zaman bunları artık kendisine dönecek değil manasında. İbn Abbas radiyallahu diyor ki söylediği şeylerden kast edilen mallar ve çocuklarıdır. Mücayit de dedi ki söylediği şeylerden kast mallar ve çocuklardır. Söyleyen kişi de Asbin Vail idi. Yani bu Asbin Vail'in ve onun benzeri böyle iddialara sahip olan kuruntulara sahip olan şirkehlinin sözlerine cevap olarak gelmiştir bu ayettir. Onlar Onlarda zaten esasında yenendirirse iman. Yoktu. Yani e, ahiret hayatına inanmıyorlardı. İnanmadıklarından böyle rahat sözler söylüyorlar. 81. Onlar kendilerine bir izzet olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. 82. Hayır. Onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar. i̇bn Abbas radiyallahu dedi ki ibadet ettikleri şeyler onlara hasım olacaklardır. Yani o e, putları Allah'ın dışında ibadet ettiği ettikleri ilahların kendileri onlardan başta teberri edecek. Kata dedi ki cehennemde birbirlerinin yakınlarında olacaklar. Birbirlerine lanet edecek ve birbirlerinden teberri edecekler. 83. Görmedin mi? Biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice sevk eden şeytanları gönderdik. İbn-i Abbas Radyalarının ayette geçen ezzen kelimesi kendilerini günah ve azgınlıkta tahrik eder demektir. Yani demek ki kafirlere... E, günahta cesaretlendiren şirkte cesaretlendiren teşvik eden şeytanlar musallat ediliyor 84 Öyleyse onlar hakkında acele etme biz onlar için teker teker sayıyoruz İbn Abbas Radyalanma dedi ki biz onların dünyadayken aldıkların nefesleri bile yılları ve ömürler gibi teker teker saymaktayız demektir 85 takva sahiplerini heyet halinde Rahman huzurunda toplayacağımız gün İbn-i Abbas radiyalanma ayetin anlamı bineklere binmiş vaziyette huzurda toplarız demektir demiştir. Ebu Reh radiyalan'ta Resulullah aleyhisselatü ve şöyle buyurdu. İnsanlar üç grup olarak haşredilirler. Birinci grup bazı şeylerin arzusu, bazı şeylerin korkusu içerisinde haşredilirler. İkincisi, ikisi bir deve üzerinde, üçü bir deve üzerinde, dördü bir deve üzerinde, onu bir deve üzerinde olacak şekilde aşredilirler Geriye kalanlar ise ateşler içinde edilirler ki bu ateş onların dinledikleri Yerde yanlarında dinlenir. Dinlendikleri yerde yanlarında dinlenir. Geceledikleri yerde onlarla geceler. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. 86. Günahkarlar da susuz olarak cehenneme süreceğiz. İbn Abbas Radyalanma, Virda kelimesi susuz olarak demektir demiştir. 87. O gün Rahman'ın nezdinde söz alandan başkalarının şefaate güçleri yetmeyecektir. İbn Abbas Radyalanma dedi ki, Rahman'ın katında söz almak, Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına şehadet etmen, hareket ve kuvvetin ancak Allah'tan olduğunu ikrar etmen ve Allah'tan başka kimseden bir şey ummamandır. Yani bunları Allah tamamlamıyla tevekkül eden, e, tevhidi yerine getiren bir kimse olursa işte şefate hak sahibi olursun demek istiyor. Abdullah bin Muayriz'den bir adam Ubade bin Samit radıyallahu anh'a geldi ve Ey Ebul Velid ben Ebu Muhammed el Ensar'nın bitir farzdır dediğini işittim dedi. Ubade bin Samit Radyoğan dedi ki... Ebu Muhammed yanılmış. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Allah kullarına beş vakit namazı farz kılmıştır. Kim onları tamamlamış ve hakkını hafife almak suretiyle eksiltmemiş olarak gelirse... ...onun için Allah katında kendisini cennete sokacağına dair bir söz vardır. Kim de bunların hakkını hafife alıp eksiltmiş olarak gelirse... Onun için Allah kadında bir söz yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse merhamet eder. Bunu İbn-i İbban, Zehul Makdis'i, Malik, Ebu Davud, Ahmet, Nesai, İbn-i Hacı ve rivayet etmişlerdir. Bazıları bu hadisi böyle kısmen kopararak aktarıyorlar. İşte kim namazı kılarsa Allah'ın onu cennete sokacağına bir sözü vardır. Kim de kılmazsa dilerse azap eder, dilerse affeder diye. Böyle değil. Namazı kılmayan kafirdir. Yani namazı terk eden kimse kafirdir. Bu sabit bir husus. Burada namazı hafife almadan vakitlerine, şartlarına, rükünlerine, huşuna riayet ederek kılan kimseye Allah'tan bir söz vardır cennete sokacağına dair. Ama böyle değil de işte vakitlerine pek riayet etmemiş, biraz aksatmış, yani geciktirmiş, huşusuna riayet edememiş, böyle eksiklikleri var namazında. Buna Allah dilerse azap eder, dilerse affeder. Yani hadis açıkça yani kendisini açıklıyor zaten. Yani bizim şerh etmemize gerek yok. Açık. Ama maalesef bazıları hadisin e, böyle mürciyenin anladığı tarzda anlaşılması için yani namazı terk etmek küfür değildir manasında anlaşılması için böyle e, kırparak aktarıyorlar. Bunun için bu tam metnine uyarıdaya bulmak gerekir. Katade bin Ribî radiyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala buyurdu ki, muhakkak ki ben ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve kim bu namazlara vakitlerini gözeterek devam ederse onu cennete sokacağıma söz verdim. Kim de bu namazlara devam edip vakitlerini gözetmezse, bakın namazlara devam edip vakitlerini gözetmezse, yani işte kerahatlarında kılması gibi, geciktirmesi gibi ona verilmiş bir sözüm yoktur. Bunu Ebu Dağıt ve İbn-i rivayet etmişlerdir. Habbi Nucre radiyalanden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde sırtımın mescidin kıblesine dayanmış halde oturuyordum. Dördü Azatlılar'dan, üçü Arap bulmak üzere yedi kişiydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namaz için yanımıza çıktı. Namaz bitince bize şöyle buyurdu. Sizi burada oturtan nedir? Biz Eyalan resul namazı bekliyoruz dedik. Bir süre sustu. Sonra başını kaldırdı ve şöyle buyurdu. Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz? Biz Allah ve Resul daha iyi bilir dedik. Buyurdu ki, şüphesiz Rabbiniz Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kim namazı vaktinde kılar ve onu zayi etmeden, hakkını hafife almadan devam ederse, onu cennete sokacağıma dair sözüm vardır. Kim vaktinde kılmaz, devam etmeyip zayi eder ve hakkını hafife alırsa, ona cennete sokacağıma dair sözüm yoktur. Dilersem azap ederim, dilersem bağışlarım. Bunu Ahmet, Taberani, Hilyede Ebu Naim, hasan Gayri Leyri birisi nakletmiştir. Ebû Er-Râdiyelând'dan Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her peygamberin kabul edilen bir duası vardır. Her peygamber duasını acele etmiştir. Yani bu duasını, o müstecab olan duasını dünyada kullanmış, dünyada yapmıştır. Lakin ben kabul edilen duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için erteledim. Allah dilerse ümmetimden Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölen herkes bu şefaat'e ulaşacaktır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İmran bin Husayn anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir topluluk Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle cehennemden çıkarılacak ve cennete sokulacaklar. Onlara cehennemliler ismi verilecektir. Yani bu ayrıntılı olarak geniş şekilde daha önce aktardım sadislerden. Bukhari, Ebu Davud ve Taberani rivayet etmişlerdir. 88. Rahman çocuk adını dediler. Ebu Musa radıyalanden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşittiği eziyete karşı Allah Azze ve Celle'den daha sabırlı kimse yoktur. Zira ona şirk koşulur, çocuk isnat edilir. Buna rağmen onlara afiyet ve rızık verir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. 89. Hakikaten siz pek çirkin bir şey ortaya attınız. İbn Abbas radıyallahu anh'a şey'en iddia kelimesi büyük ve ağır bir söz demektir. Dedi. 90. Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir. İbn Abbas radıyallahu anha bu ayet hakkında dedi ki insanlar ve cinler dışında gökler, yerler ve bütün mahlukat şirkten çekinip korkarlar. Allah Teala'nın azametinden dolayı da şirkle neredeyse yok olup gidecek gibi olur. Nasıl müşrik birinin şirkinden dolayı iyilikleri kabul edilmiyorsa, yani Allah'a ortak koşan bir kimse ne kadar iyilik işlerse işlesin, ne kadar ibadet ederse etsin ondan kabul edilmez. Nasıl böyleyse Aynı şekilde tevhid ehli olanların günahlarının da Allah tarafından bağışlanmasını umarız. 91. Rahman'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. 92. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle buyurdu ki Ademoğlu hakkı olmadan beni yalanladı ve yine hakkı olmadan bana kötü konuştu. Beni yalanlaması... Benim kendisini ilk kez yarattığım gibi tekrar diriltemeyeceğimi iddia etmesidir. Bana sövmesi de benim bir oğul edindiğimi söylemesidir. Şüphesiz bir eş ya da oğul edinmekten kendimi tenzih ederim. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. 93. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız kul olarak Rahman'a gelecektir. 94. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. 95. Bunların hepsi de kıyamet günde onun huzuruna tek başına gelecektir. 96. İman edip de salih amellerde bulunanlara gelince onlar için Rahman bir sevgi yaratacaktır. i̇bn Abbas radıyallahu ayette geçen Vutta kelimesi sevgi demektir. Vedud ismi Allah azze ve celle'nin El Vedud ismi de buradan geliyor. Yani seven, sevgi e, kökünden geliyor. Ebu Ureel radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cibril'i çağırır ve ona ben filanca kulumu seviyorum. Onu sen de sev diye buyurur. Cibril de bunun üzerine hemen onu sever. Sonra Sema ehline nida edip yani Sema meleklerine Allah azze ve celle filanca kulunu seviyor. Onu siz de sevin der. Sema ehline hemen onu severler. Sonra onun için yeryüzüne ehlinin kalbine bir saygınlık yerleştirilir. Ehline yani burada iman edenlere demektir. Çünkü mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem Ensar hakkında, hem Ali bin Ebi Talip radiyalarının hakkında ayrı ayrı. işte Ensar'ı ancak mümin sever, ancak münafık buğz eder diyor. Ali bin Ebi Talib hakkında da yine onu ancak, Ali bin Ebi Talib ancak mümin sever, münafık ise ona buğz eder diye bildiriyor. Bu da demek ki bu sevginin konu nasıl? işte münafık mümini sevecek demek değil. Müminler onu sevecek. Yani bir kimse Allah'ı razı ederse Allah o sevgisini Cibril'e bildiriyor. Cibril semahine bildiriyor ve onun sevgisi yeryüzüne konuluyor. Bu kayıtlıdır. Yani ehlinin kalbine bu konulacak diyor. Yani iman edenler onu sevecekler. Demek ki bir insan insanların iman edenlerin kendisini sevmesini istiyorsa onlara şirinlik yapmasına gerek yok. Allah'ı razı etsin. Allah'ı razı edecek işlerde bulunsun. Allah'ın emirlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini e, takip etsin. Çünkü Allah Azze ve Celle Ali İmran 31. ayetinde de ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ben böyle demez emrediliyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın diyor. Allah'ın sevgisine ulaşılacak şey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmektir. Bir kimse müminlerin kendisini sevmesini istiyorsa Allah Resulü ve Vesselam'a zahiren ve batinen ittiba etmek için elinden geleni yapmalıdır. Zahiren yani şeklen ona uymak, batinen kalp amellerinde ona ittiba etmek. Allah Teala bir kulunu sevmediği zaman ise yine Cibril'i çağırır ve ona ben filanca kulumu seviyorum, onu sen de sevme diye buyurur. Bunun üzerine Cibril de onu sevmez ve sema nida edip, Allah Azze ve Celle filanca kulunu sevmiyor, onu siz de sevmeyin der, onlar da onu sevmezler. Sonra onun için yeryüzünün ehlinin kalbine bir nefretlik yerleştirilir. Bunu Müslim, Bukhari ve başkaları rivayet etmişlerdir. Fevvan radıyallahu anh, benzer manada aynı şey rivayet edilmiştir. Evet. Sevban radıyallahu anh'dan rivayette şu ziyade var. Bu Allah Teala'nın indirdi. indirdiği şu ayette belirtilen hususudur. Yani bu ayeti söylüyor. Meryem 90. ayetini zikrediyor Resulullah s.a. Muhakkak ki kul Allah'ın öfkesini çekecek işler yapar da Allah azze ve celle ey Cebrail muhakkak falan beni öfkelendiriyor. Dikkat et gazabım onun üzerinedir buyurur. Bunun üzerine Cibril Allah falana öfkelenmiştir der. Arşın taşıyıcısı olan melekler ve onların altındakiler de bunu söyler. Ta ki yedi kat göklerin ehli olan melekler bunu söyler. Sonra da yeryüzüne bu indirilir. Evet, ee, iman ehlin'e de buz etmek, nifakın alametidir. Yani sabelere mesela buz etmek, albine bir talbe radiallahu anha buz etmek, bu nifakın göstergesidir. Yani bir kimse eğer sabelere karşı buz veya e, salih kimselere karşı, Allah'a itaat eden, doğru bir itikad üzere olan kimselere karşı buz ediyorsa, kalbinde böyle bir buz varsa, e, nifakından tevbe etmeli, Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazandıracak işlere yönelmeli, Allah'ın öfkesinden sakınmalıdır, onun gazabından sakınmalıdır. E, diğer taraftan, Allah'ın ve Resulünün düşmanlarına da buz etmek. Yani insanın kalbi böyle yaratılmıştır. Düzgün bir kalpse, eğer kalp sağlam bir kalpse Allah'ı, Resulünü, meleklerini, sevilmesi gerekenleri sever. Sevdiği gibi Allah'ın düşmanlarına da buuz eder düzgün bir kalpse. Eğer buuz etmiyorsa o bozuk bir kalptir. Yani Allah'ın düşmanlarından buuz etmiyorsa batıl dinlerden öfke duymuyorsa, işte ben mesela Hristiyanlığa da saygı duyarım, Hristiyanlara da saygı duyarım, Yahudilere de saygı duyarım diyorsa, bu bozuk bir kalptir. E Allah insanda bir tane kalp yarattı, Ahzab suresinde bir gibi. Kalp, sevenle ve eden bir kalptir. Allah Azze ve Celle kendi sıfatlarından vermiştir bu kalbe, böyle bir yetenek vermiştir. Bu kalp sever ve buz eder. İman ettiği zaman kişi sevgisini bu imana göre ayarlar. Yani Allah'ın sevdiklerini sever, onun nefret ettiklerinden nefret eder. Eğer bir kimse e, batıl dinlere ve Allah'ın düşmanlarına sevgi besliyorsa, o Allah'a veya Allah'ın sevdiği şeylere buğz eden bir kimsedir. Yani Allah insanda iki kalp yaratmamıştır. Kalp mutlaka sever ve buğz eder. Yani sevmek ve buğz etmek kalbin ayrılmaz vasfıdır. İkisi bir arada olmak zorundadır. Allah'ın dostlarını sever düşmanlarından buğz eder. Eğer Allah'ın dostlarına düşmanlık ediyorsa Allah'ın düşmanlarını sever. Eğer Allah'ın düşmanlarını seviyorsa mutlaka Allah'ın sevdiği şeylerden nefret eden bir yanı vardır bu kalbin. Yani bir bozukluk vardır. Bu sebeple kalbin ıslahı için Allah Azze ve Celle'den yardım istemeli ve Allah'ın rızasına, sevgisine kavuşturacak amellere kul koyulmalıdır. 97 tamamlayalım inşallah. Biz Kur'an'ı sadece onunla Allah'tan sakınanları müjdeleyesin ve doğru yola gelmeyen bir toplu uyarasın diye senin diline kolaylaştırdık. Senin diline kolaylaştırdık. Mücahit Raymullah, lütten kelimesi doğru yola gelmeyen demektir demiştir. Katade lütten batıl olarak tartışan demektir. Bu ee, ve tunzire bihi kavmen dutta yani tartışmacı bir topluluğu yola gelmeyen bir toplu uyarasın diye. Evet burada yani Kur'an'ı ne için indirmiş Allah azze ve celle? Allah'tan sakınanları müjdeleyesin diye. Yasin suresi 11. ayetinde de sen ancak Rahmandan gayb olarak görmedi halde Rahmandan korkan ve zikre, vahye ittiba eden Kimseyi uyarabilirsin buyuruluyor. Buna, bu manaya yakın daha pek çok ayetler var. Demek ki e, tebliğ edeceğimiz kimse bir, Allah Azze ve Celle'den sakınan, Rahman'dan korkan birisi olmalı. Bazıları tutuyor işte ateistlere tebliğ edelim. Allah inanmıyor adam, işte anlatalım derdinde. O senin vazifen değil, o adam fıtratına ters düşmüştür. Allah her insanı, Kendisine iman edecek fıtratta yaratmıştır. O adam fıtratıyla direşmiş, fıtratına ters düşmüş ve Allah'ı inkar etmiş. Buna sen ne anlatıyorsun? Ona yapılacak şey yüz çevirmektir sadece. Sen buna bir şey anlatamazsın. Yani senin vazifen bu değil. Senin vazifen Allah'tan sakınan, Allah'tan korkan, Allah'a iman eden yani fıtratına uyan insanlar. Ona bilmediklerini öğretmendir. ''Sen ancak Rahman'dan korkan, görmediği halde, gayb olarak Rahman'dan korkan, ona iman eden ve ondan korkan ve vahyi ittiba eden bir kimseyi uyarabilirsin.'' buyruluyor. Başkasını uyaramazsın yani. ''İnnema'' ''hasır edatır'' ''İnnema tunziru menittebe az zikre'' ''ve haşer rahmane bil gaybi'' Yani sen ancak sadece zikre ittiba eden, bunun manası işte zikre araştırıp yani vahyi araştırıp buna ittiba eden değil. Allah'tan veya Resulünden bir vahiy kendisine ulaştığı zaman buna serkeşlik yapmayan, kelam yapmayan, Allah Resulü böyle diyor da işte kendileri o nasıl, neyi kastetti, bakalım böyle mi falan filan. Böyle direşenlerle uğraşma. Bunlardan yüz çevir. Ama Allah Resulü bir şey buyurduysa ben elimden geldiği kadarıyla gücümün yettiği kadarıyla bunu yerine getiririm diye buna hazır olan insanı ancak uyarabilirsin. Yok yorum yapıyor, kelam yapıyor. Reddediyor. Reddediğini Geçtik zaten ona açıkladık. O Allah'tan korkmayan birisidir yani. Ama yorum yapıyor, kelam yapıyor, felsefe yapıyor. Yani o zamandı o. Yani o 1400 sene önceyiz. Şimdi Allah Resulü bu derine uydurur mu? Bu zamanda yapılır mı? Böyle yorumlar yapıyorsa yüz çevir. Bunu sen uyaramazsın. Yüz çevir, Allah'tan yardım iste. Onun doğru yola gelmesini istiyorsan Allah'a dua et. Sen yapamazsın. Allah Azze ve Celle açık açık söylüyor. Kendini harap etme. Belki sen ona tabi olur gidersin. Daha başka ayetlerde İsra suresini geçtik. Daha önce İsra suresinin tefsirini geçtik. Onlar yani sana tartışma açmak istiyor ki o tartışmaya düşesin. Böylece sen onlara meyledesin. Sen onlara meylettiğin zaman da dünyanın ve ahiretinin azabını senin başına yıkarız diyor Allah Azze ve Celle. Tehdit ediyor Resulünü. Neredeyse onlara meyledecektin diyor. Yani Allah peygamberini korumasa... Müşriklerle olan o tartışmada o da kaptırıp gidecek. O öyle değil böyle diye anlatmaya başlayacak ve gidecek. İnsan tabiatında bu tartışmacılık var. O halde biz müminler olarak, iman edenler olarak bizlere düşen şey yani Allah Resulü'nü korudu da o müşriklere meyletmedi. Korudu onu. Alıkoydu ve ayetinde uyardı artık. O uyarı bize ulaştı. Yani bizim demek ki Allah'tan korkmayan, birincisi Allah'tan korkmayan, iman etmeyen kimselerle işimiz yok onların ne halleri varsa görsün Allah hidayet ederse eder etmezse de bizim işimiz yok İkincisi, Allah'tan ve Resulü'nden bir vahiy nas kendisine ulaştığı zaman ona karşı kafa tutmayan, inatlaşmayan ya benim gücüm yetmiyor yani mazeret olarak böyle bir şey diyebilir yani ben beceremiyorum, yapamıyorum doğru bir mazeret değil ama geçerli bir mazeret değil ama buna tebliğ edebilirsin Tebliğ kapısı kapanmamıştır. O anda hemen e, derhal icabet edemiyor, zaman alıyor. Yani bir adamın, bir hadis söylüyorsun adama, ona icabet etmesi, anlaması, ittiba etmesi belki bir ay, belki bir sene sürüyor. Bununla hemen bağırıp kesmene gerek yok. Ama yorum yapıyorsa, yani bidatçilerin tavrı gibi, kelamcıların tavrı gibi yorum yapıyorsa, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir tane kadını, Öldürüyor birisi, şey e, kadının karnındaki yavruyu öldürüyor. İki kadın kavga ederken hamile karşıdaki kadın bu bir taş atıyor, kandaki çocuğu düşürüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tam bir diyeti diyor tam bir diyet ödeyeceksin diyor. Kadın şiir gibi konuşuyor, şair bir kadınmış demek ki, ağlamayan, konuşmayan falan diye böyle bir şiir düzüyor. Nasıl yani bu? Ne ağlamış, ne konuşuyor. Yani kendisini bile ifade edemiyor. Nasıl tam sağlam, büyük bir insanla eşit olur diye itirazvari bir şey söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cevap vermeye uğraşmıyor. Bu diyor kainlerin kardeşlerindendir diyor. Yani bu kadın kainlerin kardeşlerindendir diyor. Yani anlatsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna en layık kişi değil mi? Anlatsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatır. Ey kadın böyle yapma. Yani Bu değil. Şöyle şöyle, böyle anlatabilir Allah Resulü Aleyhisselatü Ama bunu söylüyor. Bu kadın diyor, kahinlerin kardeşlerindendir. Yani götürün karşımdan. Evet, ee, yani bizim e, tam tabiri olmuyor ama, yani kraldan çok kralcı olmak derler halk arasında. Yani üzerimize düşmeyen konularda gayret geçliğe girişmemize hacet yok. Bu bizim aleyhimize de dönebilir. Ve son olarak Meryem suresinin 98. ayeti Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi birinden hissediyor veya onlara ait bir ses istiyor musun? i̇bn Abbas radıyallahu anh, rikza kelimesi ses demektir. Demiştir. Evet, onlardan önce de niceleri helak oldular. Yani isyan edenlerin Allah'a karşı kafa tutanların sonuçlarını bildirerek uyarıda bulunuyor Allah azze ve celle bu son ayette. Allah izni verirse eee Taha suresiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhanekellahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah ve esteğfuruke ve